Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, BBC'den Matt McGrath'ın haberine göre, Glasgow'da yapılan COP26 iklim değişikliği zirvesine fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılı olarak katılan delegelerin sayısı her ülkenin temsilci sayısını aşıyor. Global Witness adlı kuruluşun öncülüğündeki çevreciler zirvenin başlangıcında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan katılımcı listesini inceledi. Analiz sonucu iklim zirvesine fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarıyla bağlantılı 503 delegenin katıldığı test edildi. Bu delegelerin petrol ve doğalgaz endüstrisi için lobi faaliyetlerinde bulundukları belirtiliyor ve çevreciler bu kişinin katılımlarının yasaklanmasını istiyor. Global Witness'tan Murray Worthy, fosil yakıt endüstrisi iklim krizine karşı gerçek bir hamle yapılmasını önlemek için veya geciktirmek için 10 yıllar harcadı. Bunun bu kadar dev bir soruna dönüşmesinin nedeni de bu. Worthy ayrıca 25 yıldır süren Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinin küresel emisyonlarda gerçek bir kesintiyi beraberinde getirmemesinin en büyük nedeni de onların etkileri diye ekledi. Dünya Belediyeler Birliği Encümen Üyesi, Sürdürülebilir Kentler Ağı Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dört oturumda konuşmak üzere gittiği Glasgow'da, 26. Birleşmiş Milletler İklimler, İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda konuştu. Soyer, iklim krizi tüm dünyayı büyük bir felakete sürüklerken İzmir'i e temsilen geldiğim COP26'da dünyanın her yerinden gelen meslektaşlarımla doğaya uyumlu yeni şehirler kurmak için çalışıyoruz. İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü şehri yapmak en temel hedefimiz dedi. İklim Mirası Ağı, Dünya Belediyeler Birliği, Sürdürülebilir Kentler Ağı tarafından düzenlenen Kültürün öncülüğünde iklim direnci gelecek nesiller arası diyalog, culture driving climate resilient futures and intergenerational dialogue başlıklı oturumda konuştu. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim krizi tüm dünyayı büyük bir felakete sürüklerken İzmir'i temsilen geldiğim COP26'da dünyanın her yerinden gelen meslektaşlarımla doğaya uyumlu yeni şehirler kurmak için çalışıyoruz. İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın öncü şehri yapmak en temel hedefimiz dedi. Balıkesir'in Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın farklı noktalarında yapılan dalışlarda deniz ekosisteminin devamında önemli role sahip ve halk arasında dev midye olarak antandırılan pinaların popülasyonunun azaldığı keşfedildi. Dünyada kitlesel pina ölümleri 2016 yılında İspanya'da başlamıştı. Deha'da yer alan habere göre kıyı alanlarının tahribatı, kirlilik, yasa dışı toplama ve balıkçılıktan etkilenen pinaların hayatı şimdi de haplosporodium Pinaya parazitinin yayılması nedeniyle de tehlike altında. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda biyolojik çeşitliğin korunarak ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefleyen Deniz Çayırları, Posidonia Oceanica Projesi'nin koordinatörü, uzman dalış eğitmeni Koray Gerçe. Pinalar'ın ölümünün sadece Ege ve Ayvalık'ta değil Akdeniz havzasını kapsayan bir problem olduğuna dikkat çekti. Ege Ekoturizm Derneği olarak Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda deniz çayırları haritalandırması proje kapsamında birçok dalış gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu desteğiyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Posidonya çayırları arasında bulunan halk dilinde dev midye olarak adlandırılan Pinalar'ın birçoğunun ölmüş olduğunu gözledik. Bu çok üzücü bir durum. Sadece Ege ve Ayvalık özgü bir problem değil. Bütün Akdeniz havzasında var. Suyu filtre ederek beslenen bu canlı türü ekosistemin devamlılığı için çok önemli. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tehdit altındaki bir tür olarak adlandırdı. Pinaları ve kırmızı listeye ekledi. Ayvalık bölgesinde de hızlı bir şekilde ölümler gerçekleşti. Ne yazık ki. Bunu dalışlarımızda da gördük. Açıkçası Pina mezarlığına dönmüş vaziyette suyun altı. Diyor. İklim değişikliğinin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü yoksul ülkelerin ekonomik geleceği de aynı şekilde tehdit altında. Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada incelenen 65 yoksul ülke ve küçük adı devletinde gayri safi yurt içi hasılının 2050 yılına kadar %19,6 azalacağı öngörüldü. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin beklenen seviyelerde seyretmesi durumunda bu ülkelerde gayri safi yurt içi hasıladaki azalma 2100 yılına kadar %63.9'a ulaşabilecek. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre hesaplamalara küresel ısınma nedeniyle sıcaklığın 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme göre 2.9 santigrat derece artacağı öngörüsü var ancak araştırmada uluslararası toplumun hedeflediği 1.5 derece hedefine ulaşılması durumunda bile gayri safi milli hasılarda önemli düşüşler kaydedilecek. Buna göre iklim değişikliğine karşı önlemlerin alınması ve 1.5 derece hedefine ulaşabilmesi durumunda söz konusu ülkelerde gayri safi yurt içi hasıladaki azalma 2050 yılına kadar %13,1, 2100'de ise %33,1'i bulacak. Araştırmada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ekonomik olarak en çok etkileyeceği 10 ülkeden 8'inin Afrika kıtasında yer aldığına dikkat çekildi. Bu 10 ülkenin iklim değişikliğindeki mevcut durumunun devam etmesi ise 2100 yılına kadar bu hafıza, gayri safi yurt içi hasılalarda %70'lik bir düşüşe denk gelebilecek iklim krizine karşı.